Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, hamd Allah'a olsun. Salat ve selam Allah Resulü'nün ailesinin, sahabesinin ve onu dost edinenlerin üzerine olsun. Bundan sonra, Ramazan ayı orucu İslam'ın rükünlerinden bir rükündür. Her Müslüman, İslam'ının tamamlanması için bu rüknü yerine getirmesi gerekir. Müslümanın bunu yerine getirmesi ise ancak Ramazan orucunun en önemli hükümlerini bilmesiyle mümkün olur. Orucun tanımı es lugat olarak sa'me yesu kelimesinden türemiştir. Mastarı ise sa'menme ve siyamendir. Sa'menme ve siyamendir. es bir şeyden alıkoymak demektir. Bu ister yemek, ister içmek, ister konuşmak ve isterse de bunun dışındaki diğer şeyler olsun. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Eğer insanlardan birini görürsen de ki ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Meryem 26 Ayetin Arapça metninde geçen savmen kelimesi burada konuşmaktan kendini alıkoymak anlamındadır. Lisanul ül Arabli İbni Munzir Şer'an oruç Niyet ederek orucu bozan şeylerden yiyecek, içecek ve cinsel ilişki gibi fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar kendisini tutmak demektir. Orucun hükmü Ramazan ayı orucu İslam'ın rükünlerinden bir rükündür ve Kur'an, sünnet ve ümmetin icmasıyla her Müslümanın üzerine vaciptir, farzdır. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." Bakara 183. Ve yine Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: "Ramazan ayı insanlara yol gösterici Doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Bakara 185 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam beş şey üzerine bina edildi. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak muttefekun aleyh ümmet ramazan orucunun müslümanların üzerine vacip olduğuna ve vacipliğini inkar edenin ise kafir olduğuna dair icma etmiştir İbn Hazm ez-Zahirinin Meratibul İcması Orucun vacipliğinin şartları Oruç aşağıda zikredeceğimiz kişilere vaciptir 1 Müslümana oruç kafirin üzerine vacip değildir 2 Akıllı olana oruç deliye vacip değildir 3- Bali olana, ergenliğe girene, oruç çocuğun üzerine vacip değildir. Ancak çocuğun ergenliğe girdiğinde alışık olması açısından eğitilmesi müstehaptır. 4- Sıhhatli olana, oruç hastanın hastalığını artırıyorsa veya tedavi olmasını geciktiriyorsa o kişiye vacip değildir. 5- Mukim olana, oruç misafirin üzerine vacip değildir. Eğer oruç kendisinde bir meşakkat oluşturmuyorsa misafirin oruç tutması müstehaptır. 6- Güç yetirene. Oruç, tutamayan kişiye vacip değildir. Yaşça büyük olana, iyileşme umudu olmayan hastaya, hamileye ve süt emziren kişilere, ki eğer oruç her ikisine veya çocuğa zarar veriyorsa, vacip değildir. Orucun rükünleri 1- Niyet Niyetin yeri kalptir, yani kalpten niyet edilir. Ramazan ayının ilk gününden itibaren niyet etmen, Tüm bir ayın orucu için yeterlidir. Sahura kalkmak, orucu bozan şeylerden sakınmak için fecri yoklamak ve oruca hazırlanmak için benzeri şeyleri yapmak niyetin yerine girmektedir. 2. Orucu bozan şeylerden sakınmak. Bunlar ise yiyecek, içecek ve cinsel ilişkidir. Yani yemek ve cinsel ilişki arzularından uzak durmaktır. 3. Zaman, orucun süresi fecri sadığın çıkmasından güneşin batışına kadardır. Orucun fazileti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim faziletine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Buhari rivayet etti. Eğer Ramazan orucunu zayıflamak, tedavi olmak veya başka bir sebepten dolayı değil de, Allah'ın emrettiği bir farz olarak görüp, bunun eda edilmesinin vacip olduğuna inanarak eda edersen, o zaman hadisteki birinci şartı yerine getirmiş olursun. Eğer Ramazan orucunu riya ve gösteriş için tutmayıp, ecrini ve mükafatını Allah'tan bekleyerek tutarsan, o zaman hadisteki ikinci şartı yerine getirmiş olursun. Allah'ın izniyle bu hadisteki şartları yerine getirdikten sonra, sana Allah Rasûlü'nden sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş günahların bağışlanması müjdesi vardır. Oruçtaki hikmet Oruçta çok büyük faydalar vardır. Bu faydaların yörüngesi olan Allahu Teala'nın farz kıldığı orucun hikmeti takvadır. Bu takva Allahu Teala'nın bize emrettiği şeyleri yerine getirmek ve bize yasakladığı şeylerden sakınmakla gerçekleşir. Allahu Teala şöyle buyurdu: Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara 183. Ayette geçen lealle kelimesi sebep anlamındadır. Yani oruç senin Allah'tan korkman, Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmen ve Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmen içindir. Orucu terk edenin, tutmayanın hükmü. Bir kimse Ramazan orucunu hastalıktan, misafir olduğundan veya bunun dışındaki diğer mazeretlerden ötürü tutmazsa ona herhangi bir ceza yoktur. Ancak bir kimse hiçbir şer'i özrü bulunmaksızın Ramazan orucunu tutmazsa, onun durumuna yani ne için tutmadığına bakılır. Eğer orucu tutmaması tembellikten, yiyecek, içecek, cinsel ilişki ve bunun gibi benzeri şeylere olan düşkünlüğünden ise ve orucun vacip ve İslam'dan bir rükün olduğuna inanıyorsa, o zaman bu kimse büyük günahlardan bir günahı işlemiş olur. Ve eğer bu kimse orucunu bozmasıyla beraber insanların önünde yiyip içiyorsa, bu kişi günahlarını açıktan yapan bir fasık olmuş olur. Hafız Ezzehebi şöyle der. Müminlerin yanında karar kılındı ki, bir kimse hastalık veya orucu mübah kılacak başka bir özür olmadan orucu tutmazsa, bu kimse zina edenden ve içki içenden daha şerlidir. Elkebâir Orucun vacipliğini inkar eden kimseye gelince, örneğin bir kimse, İslam'da Ramazan orucu yoktur derse, fakihlerin icmasıyla bu kimse kafir olur. Çünkü Ramazan orucunun vacipliği, dinin zaruri emirlerinden bilinen bir emir ve İslam'ın üzerine bina edildiği bir rukundur. Bir kimse orucu inkar eder ve oruç tutmamayı helal görürse, o zaman dinin aslını bozmuş olur. Mazereti olmadan iftar edenin, orucu bozanın cezası. Buradaki cezadan kasıt, hiçbir şer'i özrü olmadan, Ramazan'da bilerek orucunu bozan kimselere uygulanan dünyevi cezalardır. Cezası ise, orucun hükmü hakkındaki inancına göre değişiklik gösterir. Bir kimse Ramazan orucunu mazeret olmaksızın tutmaz, ancak vacibiyetini inkar etmezse, böyle bir kimse tazir amaçlı kırbaçlanır, hapsedilir, Ramazanda gündüz yemekten engellenir veya imamın ona ve onun gibilerine caydırıcı olabileceğini öngördüğü bir cezayla cezalandırılır. Her kim de orucu tutmamayı helal görmekle beraber orucu tutmazsa o kişi öldürülür. Şeyhülislam İbni Teymiye şöyle der. Bir kimse helal gördüğünden ötürü Ramazan'da oruç tutmazsa ve oruç tutmamanın haram olduğunu da biliyorsa bu kimsenin öldürülmesi vaciptir. Eğer bu kimse fasık yani oruç tutmamayı helal gören değil bilakis şehvetine yenik düşen biri ise Ramazan'da orucunu bozduğundan ötürü imamın öngördüğü cezaya göre cezalandırılır. Mecmu Orucun müstahapları. Orucun müstehapları çoktur. Bunların en önemlileri şu şekildedir. 1- Sahur Sahurun fecrin doğuşundan az öncesine kadar geciktirilmesi müstehaptır. 2- Dua Oruç ve iftar esnasında dua etmek müstehaptır. 3- İftar için acele edilmesi Güneşin batmasının hemen ardından iftar etmek için acele edilmesi. 4- Tek sayılı yaş hurma ile iftar etmek Eğer bu mümkün değilse kuru hurma ile iftar etmek. Eğer bu da mümkün değilse su ile iftar etmek. 5. Oruçluları iftar ettirmek. 6. Çokça nafile sünnetleri, gece namazı, teravih, teheccüd, Kur'an okumak, sadaka vermek, mescitte itikaf ve benzerlerini yapmak. 7. Mescitte cemaatle namaz kılmaya özen göstermek ve bunların dışındaki birçok ibadeti yapmak. Orucun mekruhları 1. Mübah olan şeylerde israf yapmak aşırı derecede ağzın suyla çalkalanması ve burnun suyla yıkanması ve ihtiyaç olmadan yemeğin tadılması gibi. 2. iftarın geciktirilmesi ve sahurda acele edilmesi gibi orucun müstahaplarını terk etmek. 3. Gecelerin boş şeylerle geçirilmesi ve Allah'ın zikri olmaksızın zaruret olmadan çokça konuşmak. 4. Haramlara bakmak, kötü söz söylemek, yalan söylemek, kin gütmek, haset etmek gibi kötü ahlaki tavırları ve orucun diğer mekruhlarını yapmak. Orucun mübahları 1. Cenabet olanın, hayız olanın ve nifas olan kimsenin fecrin doğuşundan sonrasına kadar yıkanmayı geciktirmesi. 2. Tükürük, yoldaki toz ve buna benzer şeyler gibi kaçınılması mümkün olmayan şeylerin yutulması. 3. Çocuk yedirmek, yemek almak veya pişirmek gibi ihtiyaçlar için yemeğin tadına bakılması. 4. Yemek ve güzel koku gibi kokuların koklanması. 5. Oruçlunun başına ve bedenine suyun dökülmesi ve aynı şekilde suya girmek ve suya dalmak. 6. Besleyici olmayan iğneleri, adele veya damara vurmak gibi mideye ulaşmayan tedaviler. Orucu bozan şeyler. 1. Orucun sıhhat şartlarından bir şartın bozulması. Örneğin bir Müslümanın dinden çıkması, akıllının delirmesi, veya kadının hayız veya nifas olması gibi. 2- Orucun rükünlerinden bir rükunun bozulması. Bilerek içen ve yiyen kimse gibi. Ancak eğer unutarak yemiş ve içmişse oruç bozulmaz. Cinsel ilişkiye girmek ve bilerek meninin akıtılması. Ancak Ramazan'da gündüz vaktinde meydana gelen ihtilam orucu bozmaz. 3- Bilerek kusmak. Ancak kusma kendisi gelmişse o zaman orucu bozmaz. 4- Hacamattan ötürü kanın çıkması. Allah Resulünün, Sallallahu aleyhi ve sellem sözünde olduğu gibi hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulmuştur. Bu sahih hadisi Ebu Davud ve diğerleri rivayet etti. Çünkü hacamat yapan hacamat şişesini emdiği için genellikle kan midesine iner. Ancak emme olmadan ayrı aletlerle hacamat yapmışsa o zaman orucu bozulmaz. Son olarak Allahu Teala'dan orucumuzu, ibadetlerimizi cihadımızı ve diğer amellerimizi bizden ve sizden kabul etmesini, Ramazan ayını İslami hilafet gölgesi altında tekrar tekrar yaşamayı nasip etmesini, bize Bağdat ve Dimeşk'in fethini nasip etmesini ve tağutların hapishanelerindeki esir kardeşlerimizi ve bacılarımızı esaretten kurtarmasını temenni ediyoruz. Allah'ım, Salat Nebimiz Muhammed'in ailesinin ve tüm sahabesinin üzerine olsun. Ve ahiru da'vana, elhamdülillahi rabbil alemin. Yaklaştım misko kulu gülen bir şehide. Belli ki şehid kavuşmuş Rabbine. Mehir var mı dedin nurlu hurilere. Mehir yok dediler cihattan gayrı. Mehir yok dediğine cihattan ayrı İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen alim kulları, Sordum cennete giden Yakın yok dedi, de, cihattan gayrı yakın yok dedi.